Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Birkaç Günaydın efendimizle bir kez daha, Kaya Demirci geldi stüdyomuza, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, morning istiyoruz. Tepe'de güneşi gördük, neşemiz yerine geldi. Vallahi 17 dereceye kadar çıkacak bugün hava sıcaklığı. Bugün de o kadar olacak mı ya? Gerçekten hava sıcaklığı e, denicek günler, bugünler bugün 17 olacak, yarın 20 olacak diye. Hani pazartesinden itibaren yine soğuyacak diyorlardı. Ne ben kendimi ona diyor. göre hazırladım. Yani bir iki gün galiba yine bir soğuk yapacak da artık bugün mü olur, yarın mı olur? Yani Yoksa yapacağı soğukta 15 derece mi olacak ne kadar? Yok, Yok. bir yine bir soğuma olacak martlık bir soğuk olacak yani. evet yani bir böyle bir hızlı hatta kar diyenler var. Artık bu tamamen bahis işine döndü. Vallahi bir de birileri buradan bir buradan bir de dolardan çok para kazananlar var. Resmen spekülasyon var ya hava durumu konusunda. Hakikaten yeni bir haftaya başladık. Ellerini lerine başlayanlar da var haftaya. Bakalım Hı, ne olacak diye değil mi? Tabii canım da yani hafta sonunda doların Böyle bir tadına aldı insanlar Pazartesinde bir espriler yapayım bir şakalar yapayım diyerek Sana bir sürprizimiz var Aa hayırdır ya ee, 16 yıl birlikte program yaptığın Fahir Ünç de bugün Aa. işte hayatınızda. Merhaba merhaba merhaba Merhaba Aa. çocuklar nereden? Merhaba kolay gelsin günaydın Ay, Hoş geldin Fahir nereden ulaştın ya Fahir'e Fahir'i Fahir şeyde bu. buldum Face'de Face'de buldum Abi Gerçekten şu anda yani faça ne lan <gülüyor> <gülüyor> oyunu bozmak istemiyorum ama faça ne ya façe işte façe duyuncaya kadar hiç bir şeyim yoktu yani façabuk ay teşekkür ederim sağolsun Hızır beni buldu getirdi nasıl fire dışarıda ben gelirken e, güneşli ve ılık arabanın camlarını açarak seyahat etme imkanı veren bir hava e, durumu valla, vardı ımıllı bir hava e, var dışarıda ımıllı. bir şey var mı düşme var mı düşme var. Cemre'nin düşmesiyle beraber e, tabii ki e, piyasalar alt üst. E, doların durumu belli ve bunu ilerleyen dakikalarda borsanın açılmasıyla beraber göreceğiz. Valla Cemre'ler galiba e, şu anda sularda. Cemreler ziyade ben Bahar'ın müjdecisi olan bir şeyi biraz Kumru da mu? özel hayatımla ilgili ama yok ben donla yatmaya başladım. Artık herkes ona göre Bahar'ın geldiğini kabullensin. Yani e... kış zamanı ile yatıyordum. Artık Don'la Don'la Kaç gündür Don'la ee, Valla cumartesi gecesinden itibaren ben Don'la Don'a geçtim Aman Don tehlikesine dikkat diyoruz Sabah, yani. sabah memnun kalktın mı Son derece Çünkü... memnun kalktım. Peki bir şey soracağım ta... don, don memnun kalktı mı Don'da memnun Ben de memnun Bir de Don'la yatma bahar Don'la gezmede yazın temsilcisidir biliyorsunuz Valla Ege'yi takip edeceğiz bundan sonra Ben bir de takvim yapmayı düşünüyorum o takvimde işte senin mesela şeye girerken, bahara girerken donla, yazın, yani yatakta donla. Benim fotoğraflarımla mı? Evet, senin fotoğraflarınla. Ha, olabilir, çok güzel. Mesela öbür türlü evin içinde donla gezerken, ee, Kışa son, doğru. sonbahara geldiğimizde eşofman altı. eşofman altı ve kışın içlik. İçlik ama ben bunu kışı içliksiz geçirdim. Kışı nasıl yapıyoruz? Hırka. Hırka. O senin şey e, hırkan. Şu anda piyasada olmayan. O, piyasada olmayan milyon dolarlık. Şey mi evet. Fahir peki? Yani ne? bu takvimi yapıp Ege'ye mi vereceksin? Duvarını Yok, atsın yoksa Ege... sen kendi evinde mi asacaksın bir yere? O hani... da bir saçma çünkü yani. Hayırca, ben asmam ama asmak isteyene de ben mani olmam. Satış e, şeyi bunun vakfından yapacağız işte Ege Kayacan'ı güçlendirme vakfı. Teşekkür ederim. E, bunlar tamamen benim Ege Kayacan'ı nasıl güçlendirme hayatımı. diyorsunuz? Maddi olarak güçlendirme vakfı. Ben manevi kısmından daha çok etkileniyorum. Çünkü onu da nakite dönüştürülüyor bir noktadan sonra. Maneviyat mı? Maneviyat. Bunu açar mısınız Ege Bey? Mesela e, beni e, çok seviyorsanız evet. 13 Mart'taki İstanbul gösterime gelebilirsiniz veya 27 Mart'taki Ankara gösterime gelebilirsiniz. İşte manevi şeyin <gülüyor> ma maddiyata şey Ay, Sen 13 Mart'ta İstanbul'da nerede yapıyorsun abi? BKM mutfakta yapıyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun abi sen BKM mutfak falan? Maddiyatı maneviyatla buluşturarak bir yeni açılım... bir to gelir diyorsun yani. Çok güzel bir şekilde. Hakikaten bir to Adamın gözleri bak o kadar fikri beğendi ki o gözleri bunun boncuktur Çünkü ya. Havalı bir isim koymaya çalışıyordum. deriz. Kendi aramaları. Bana boncuk mü diyordunuz siz ya? E, boncuk diye. Boncuk nerede? Boncuk geldi mi? Boncuk geldi mi? Hiç duymadım. Ben geldikten sonra demeyi kesiyorsunuz o zaman. E, tabii, tabii canım, senin arkandan. Çünkü seni yüzüne söyleyince bütün lakaplar şey oluyor. Bütün ya. boncuk düşüyor oldu ya. Diyor. Doğru yani valla. Düşüyor. Lakap, lakap dayanmıyorsan. Ana akım ege bak kaldı. Sarı kanat dedik. Sarı bardak kırıldı. Hiç biri olmuyor canım. Fikri. Sarı bardak kırıldı mı? Tabii canım sarı bardak kırıldı ya. Sana sarı kanat dedik. Sarı bardakta verdik kahveleri. Hiç. Ondan sonra kırıl Ortalıkta üstünde darbe sarı, sarı bardak yok, yok. nerede küçük. kırıldı, kırıldı. Allah darbesin başka darbe. bir açıklaması olabilir yüzüne mi yüzünü yüzünde bundan sonra söylememeye karar verdik Faizli boncuk iyiymiş Faiz söyledi şimdi o da yapış o da bitti şey canım şu an itibariyle değiştiriyorum canım bir iştuğe direge kayacağın oldu artık bitti istersen sevimli olsun şapşik diyeyim bana Ondan şapşik onda. de bana Deriz onu da deriz onu da deriz milletvekilleri maaşlarını kobilere bağışlıyor hangileri hepsi mi Bakayım. Ee... Başka ülkede kobi olduğunu düşünmediğim için Türkiye'de beş, olduğunu düşünüyorum. 5 Yıldız Hareketi'nden parlamenterler. 5 Yıldız Hareketi Bizde gibi... öyle bir hareket yok ya. İtalya'da İtalya'da liderliğini ee, komedyen Beppe Grillo'nun yaptığı ve yerleşik siyasi partilere tepki olarak ortaya çıkan 5 Yıldız Hareketi'nden parlamenterler maaşlarından kestikleri 10 milyon euro'yu mikro kredi olarak küçük işletmelere dağıtıyormuş. Orta ve küçük işletmelere. Küçük veya büyüklükte işletme. Ondan sonra ne olabilir? dondurmacı falan fıstık süyenirci olur şeyci olur ne olacak canım itidat biliyorsun tamamen kobinette. Ko kobinette dediğimiz Aa, güzel para biriktirmişler yalnız ama milletvekillerinde. Millet... kaç 5 yıl sergiledi? 10 milyon on Ay, milyon, tam, euro. Tam, on kaç... milyon euro da kaç Üyesi var bu 5 yıldız hareketinin hmm, Var işte bir bir, bir kısım milletvekilleri 35 tane var gibi duruyor. 10 numara 5 yıldız hareketi oldu şu anda bu hareketleriyle. Bu hareketi hep destek tam destekli. Kaç para alıyorlar ki milletvekilleri? Valla bilmiyorum. bilmiyorum. Sadece herhalde maaşlarını değil başka bir şey de yaptılar. Tasarruf da yaptılar. İki yılda 10 milyon euro biriktirmeyi başardık. Bunu herkes takvim. yapsa demiş. Kesin takvim işine girdiler. Olabilir. Kesin takvim işine girdiler. Çünkü bunun başka açıklaması yok. Maç ne oldu? Maç 1-0 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle nihayetlendi. Güzel maç mıydı? İzleyen bilmiyorum. var mı? Bilemiyorum. Ben kendim e, o esnada esnaflık dünyasıyla mücadele halindeydim. Maalesef. Sen seyrettin mi? Maalesef. Ben hiçbir maçı kaçırmam ama Şimdi, bunu tabii, kaçırmış ee, oldum bir şekilde. şeyde çok kritik hale geldi. 51 puanla Beşiktaş ve Galatasaray <gülüyor> bir taraftan. 50 puanda hemen akabinde Fenerbahçe'ye bakalım. Kur'an Kur Kral'a bir Lik mücadelene. Filistin toz duman diyoruz. Evet ee, gündemden haberlerle devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Ama isterseniz önce biraz neşemizi bulalım şarkılarla türkülerle. Mr. Bake to be with you. Modern Samahlar Modern sabahlar, modern sabahlar. Hangimiz yakın olup sevmedik ki? Modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler, espriler şakalar buyursunlar. Dur. Biraz da güzel haber verelim. Benim sesim niye böyle ge? Senin sesinde bir şey vardı ama. Benim Hı. sesimde... Ha, şimdi oldu. Nazar ha. olabilir. Nazar veya nazal. Ben Lazer adam olacak çocuk. ister misiniz adam olacak çocuk? İstiyoruz tabii ki. Böyle evet. bir televizyon programı vardı değil mi eskiden? Olmaz mı ya? 77'nin en güzel kısmıydı. Tamam. Ben nedense böyle Cem Özer'in falan diye düşünmüştüm onun Cem ya... Özer'in ki yastık altı hikayeleriydi. hikayeleriydi. Hep karıştırıyorum. İkisi birbirine o kadar çok benziyor ki. Cem Özer'in e... neydi ya? Cem Özer'in laf laf laf laf, laf, laf laf laf laf açıyor. Laf laf Laf açıyor. Laf de güzel bir programmış ama. Ee, buradan tavsiye 10, 12 tane yapılıyor yılda. Lafı besim. Değişik kanallarda, Burs Bursa Olay TV'de mesela yılda iki tane adamı lafı diye başlatıyorlar olmuyor. <gülüyor> Bursa dedi ne <"Ege>, gel, ne diyorsun? Dudum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Hafif. <gülüyor> <gülüyor> Hafif bir iki tom tom. Ee, Artık sanatımla konuşmak istiyorum. İngiltere'de <gülüyor> 12 yaşındaki sevgili Josh Brown metro istasyonunda son model bir cep telefonu buldu. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Yok. Son Yok. model yerli bir cep telefonu. Nerede buldu? Sarı çizginin hemen berisinde. Şey, boşluğun ötesinde mi berisinde mi? Boşluğun ötesinde çizginin hemen berisinde Oktay. Aman dikkat diyoruz Caşa. E, telefonunun rehberinde de anne yazan kişiyi aradı ve dedi ki melek yavrunuz dedi. Telefonunu dedi. düşürmüş dedi. Aa, ben a, dedi o mini mini elleriyle aradı. E, 12 yaşında diyorum Oktay. E, tamam yine Bildim, mini mini Oğlum canım 12 yaşında çocuğun bıyıkları falan çıkmaya başladı. Çünkü Parmaklarda sucuklaşma doğa yaşta mı başlar? Yok. Daha böyle adem elması çıkmaya başlıyoruz. Ee, yalnız çocuğunuz üzün, ee. falan diye böyle bir sesle konuşuyor tabii. E, ergenliğe giriş ki İngiltere'de bu. Intro da ergenlik diye geçer. E, neyse bilet içerisine gitti. E, ve bilet içerisine dedi ki ben telefonunu bırakıyorum dedi. Orada annesini aradı. Ben dedi bunu dedi. Telefonunu dedi bırakıyorum dedi. Ondan sonra kadıncağız da tabii çok memnun. Herkes arayınca gazeteye de haber mi olmuş? Hayır hayır. Annesi de şey demiş e, bu çocuğa ben ödül vermem lazım. E, sana demiş para vermek istiyorum ödül 100 vermek. 100 pound 150 pound bir para. Yani sonuçta bir... Ama pound 4 lira... Neredeyse 4'e dayandı. Yani, Ege dolar verdim şu çocuk. O da bir çocuğa yani fazla para vermemek lazım diye biliyorum ben. E? Ama coş var ya öyle bir not yazmış ki. Sen de demiş şöyle demiş bana demiş para vermek önemli değil demiş sen de demiş bir başkasına iyilik yap diye lofu kadının ağzına lak diye tıka sen ondan sonra 12 yaşındaki öbür kadın 42 yaşında nos mos, sen demiş ben de nasıl konuşuyor ben demiş böyle konuşuyorum her şeyi parayla çözeceğiniz var senden zor. mi öğreneceğiz insanlığı demiş i̇nsanlık, kimse insanlık demiş parayla mı satın anladın aç sen köpek demiş, demiş ben sana bir 100 pound vereyim de ağzın kokusu geçsin diye demiş sen bana aç diyemezsin demiş ya senin ruhun aç sen nasıl konuşuyorsun kadın oradan gelmiş çocuğu tren rayları şey bu etmiş. 12 yaşında Peki babası yazdırmış olabilir mi onu? Yok ya çocuk kendi kendine seyahat ediyor ya. Ben babası yazdırdığını düşünüyorum onu. Niye annesi değil de babası? Annesi şey yapmaz ya. Annesi yani öyle yazdırmaz Artistlikle da. Artistlikle uğraşmaz. Babası, babasının bir parmağı var o işte. Çünkü bir çocuğun de çocuğun babası nın parmakları mı yok? Ne? <gülüyor> ne? Araya Kraliçe girmiş de öyle çözülmüş mesela. büyük olay çıktı ya. Büyük olay. Resmen kan davasına dönüyordu ki İngiltere'de kan davası. Of. Ne kraliçe çözer. Hmm. 200 yıl falan sürer. En basidi. E yani bir yemek yiyin. Tabii Fransa ile İngiltere arasındaki o kan davası kaç yıl sürdü? 100, 300, 100 300, yıl 300, mı? 300, 300. 500. 300-500. 300'e 500'e bakmayacaksın. Zaten onunla ilgili güzel de bir şarkı var biliyorsun. Söyle istersen falan. Ya söylemeyeceğim canım söyle, söyle. Hayır canım Boşlar hayatta daha söylemem. pazartesi sabahı ya. Sen bunun utancını geçirirsin. De. Yarın bir şey kalmaz. Hadi söyle. 300 yüz beş yüz. Üç yüz beş yüz. Üç yüz Hafta sonlarını da kapsayarak söyledi bence. Çünkü yedi tane, sekiz tane falan söyledi Fahir. <gülüyor> bu zaten altılı yedili söylenince güzel oluyor. Doğru Çok diyorsun. Da. O Peki bir şey soracağım. Telefonu kaybeden çocuktan haber var mı? Onun annesi ağzını burnunu kırmış. Gerizekalı demiş. Bir telefonda sahip çıkamıyorsun <gülüyor> demiş. Mi? Beni küçük küçük at çocuklarla muhatap ediyorsun demiş. Sen bir anne olarak hmm. çocuğa niye son model cep telefonu alıyorsun? O da soru işareti. Demek ki durumları iyi. Gerçi Yoort o çocuğu yaşını bilmiyoruz değil mi? Düşes miymiş? Neymiş bilmiyorum. Geçmiş gün Oktay şimdi Hafsalam'da da kalmadı. Hafsala Fahir Bey. Hafızanın kısaltılmışı. Hafsala Fahir. Hafsala. Çok güzel bir şarkı olacak ama çok az kişiye hitap edecek bir şarkı. Hafsala Limanı. Bak mesela bitirdi Oktay. Şarkıyı daha başlarken bitirdi. Ay biliyorsunuz dünya için nedir? Vazgeçilmez. Vazgeçin. Nasıl önemlidir? Minnoş gibi bir şeydir. Çok önemlidir olacaktı. Evet. Ee, geçen biliyorsunuz... gün de dolunay vardı geçen gün biliyorsunuz. Öyle mi? E tabii. Onu o sırada düz yatsana fair kaçırıyoruz çünkü yani dolunayın olduğu zaman. Vallahi mesaj atmama gerek yok. Kafayı kaldır bakarak ol. Yani işte kapıyı kaldırıyor yani. yani. Ay 4,5 milyar yıl içerisinde dünyadan 18 kat uzaklaştı. Yeni bilimsel veriler bunlar. Evet. Yavaş yavaş uzaklaşıyor ayımız. 4,5 milyar yıl içinde mi? Evet yavaş herhalde yavaş herhalde son zamanlarda çok fark etmedik. Yani, yani fark etmedik ama tabii. Çok haddik. tutamadı demek dünya ayı. Yani şimdi bir bağlılık falan ama... araya zaman girince ilişki gibi düşün bunu işte şey oluyor yavaş yavaş böyle bir tatlı bir soğuma oluyor yani soğuma demeyeyim de uzaklaşma oluyor bazı çiftlerde de görüyorum ben mesela 4.5 milyar yıllık ilişkilerde falan hiç bayağı bir uzaklaşmış oluyorlar. Vallahi güneş e, yavaş yavaş hepsini e, daha doğrusu hepimizi emizliyor. E, kendine yavaş yavaş ne yapıyor? Emizliyor. Emizliyor. emizliyor. Çekizliyor. Emizleyecek. Emizleyecek. E, kızıl. O kızıl gezegen. Hepimize hamumşar olup olup ha yapacak. Canavara dönüşecek ve hem ayı hem dünyayı ve sistemdeki bütün gezegenler benim aslında diyerek delirdiği bir zaman olacakmış. Onun içinde o Ne zamanmış Oktay? Bir onun? tarih veriliyor. Net bir tarih var. Nedir? man dikkatliyoruz ee, kaçış planı için 5 milyar yılımız var. <gülüyor> 5 milyon mu milyar mı? Milyor, 5 milyar. Milyor, milyor. Milyar. Milyarsa ben işlerimi ona göre ayarlarım. Sen de hakikaten ne yapacaksın? Sen faturaları falan yatırıp ona göre mi? götüreceğim bekleyeceğim. Gerçi bu 5 milyar yıl zaten bunun bir lap diye çekmeyecekse son 3 milyarı 4 milyarında zaten şey dünyada hayat kalmaz. Kimsenin derdi olmaz yani o. Yani bayağı bir yakınlaşmış olacağız değil mi? Yine birileri olur ya. Birileri olur mu? birileri daha doğrusu dertlenecek dertlenecek birileri, birileri, olur, birileri olur da olur. biraz sıcak olur ya hani güneşe abandıkça şeyin dibine yatmışız gibi kaloriferin dibine yatmışız gibi sürekli Of bu ne sıcak O zamana ne... kadar insan kalmaz ya başka yeni canlılar dünyanın hakimi olanlar Vallahi düşünsün Valla ben dünyanın ter kokusundan hiç yanına bile yaklaşılamayacağını düşünüyorum Bırak evet. yani birbirimizin ter kokusundan o kadar rahatsız hale geleceğiz ki Küresel ısınmanın en çirkin tarafı Maalesef e, Ozonu da şey yapamadığımız için o şeyler de kullanılmayacak Belki teknoloji gelişir bir şeyler herkes bir duş alır falan ama hep ılık du suyla duş alabiliyorsun yani Böyle bir şey var mı arkadaş Hmm, aman demiş uzmanlar demiş ki ama yani bu bunları demiş şey söylüyoruz yani. falan filan ama demiş yani e, biz ayın, de çok diye yapmıyoruz demiş çok yani. da kaygılanmamak gerekiyor demiş yani bir insanın ömrü içinde demiş hissedilemeyecek kadar küçük bir uzaklaşma oluyor demiş dünyanın hızı yavaşlıyor demiş onlar demiş fark edilmez ama e, tabi bir insanın ömrü konusunda bir değişiklik olursa Mesela ortalama insanın ömrü radikal bir değişiklik olursa o zaman 5 işte milyon yıl dengeler falan olursa değişir. bayağı bir değişir bütün dengeler değişir o zaman yani bir de bizden kaynaklanan bir şey mi insanlar çok zıplıyorlar da o yüzden yavaş yavaş kayıyor diye bir şey yok yani bizim yapabileceğimiz bir şey yok ne yapalım kahve mi içmeyelim yani bütün dünya Gü diye Al alınlarını şey diye alınlarına şey anacım kaderde ne yazıyorsa o olur diye böyle alınlarına küçük bir çizgi çizerek gösterecekler kaderde ne yazıyorsa o olur şekerim diye ne yapacaksın Oktay? Hiç yapacak hiçbir şey yok zaten ya. Güneş böyle şey uygun gördüyse yapacak bir şey yok. Ha, Hayır bir de diğer gezegenleri çekiyorsa belki e, bizden daha uzak gezegenlerde biraz yaklaşınca orada hayat belirir Ay, bakarsın. Bir, bir, öyle bir ımıllık olur. İşte onun için bir zaman vermişler bir zaten şey... kaçış planı için. Nereye? işte kaçın dünyadan kaçın diye kaçın. 5 milyar yıl içinde kaçmanız mesela lazım. Mesela Mars tam kıvamına gelecek Mars daha yakın değil mi güneşe? Merkür, Venüs, Dünya, Mars değil mi? Dünya, Mars ama belli de olmaz mesela Mars'a gıcığı vardır önceden onun alır diyor. Tabii şimdi güneş. onu tabii aradan alır. Bir de yani aradan alır derler ona. Seni bize alır, ondan sonra dengeler değişir. Atıyorum Merkür'ü alır, ondan sonra Mars bir bakmışsın hop güneşe bizden daha yakın olmuş. Yani her Olabilir şey oluyor yani, tabii canım oğlum, neler neler oluyor şey ya. Yani o yüzden e... o yüzden gezegenlerin işini çok fazladan. Ben karışmama taraftarıyım diyorum, bilemiyorum. Güzel Siz bilirsiniz. Güzel dedin, Ben takdiri dinleyiciye bırakıyorum. Kendi işinize bakın. Güneş yapacağını yapacak. Sen öyle de yapsan, böyle de yapsan, güneş dünyayı yavaş yavaş kendine çekiyor. Buyurun efendim, başka güzel böyle bir gelişme alalım da insanlara moral olsun. Hadi bakalım, o zaman ilk çene kemiği bulundu. Ha? 400 bin yıl atmış ya ben okudum o böyle. Okudun mu? Hı -hı. Nasıl 400 bin yıl atmış, nereye atmış, nasıl konuşmalar yapıyorsunuz? Kendi aranızda teşekkürler. Yani insan modern insanın... Modern e, insan geçe, dediğin modern giyimli insan mı? 400 bin geriye gitmiş. Yandan cepli pantolon ve çene kemiği bulunmuş. <gülüyor> Etiyopya'da bulundu. Fahir, e, pardon pardon. Yandan cepli pantolon Etiyopya'da bulunmuş. Çene kemiği de Etiyopya'da bulunmuş. 2 milyon 350 bin yıl önce ortaya çıktığı düşünülürken bir bakmışlar bu yeni fosile... Bir şöyle incelemişler falan hop 2 milyon 800 450 bin yıl daha geriye gitmiş. 2 milyon 800 bin yıllık bir mazimiz var. kemik bu. Hmm. Ee, Vay be, Pantolon ama gıcırmış yani hakikaten hmm. ve marka bir pantolonmuş. Galiba İngiliz kumaşından yapılmış çünkü kalite diyorsa İngiliz'in kumaşını tercih etmenizde fayda var diyoruz. Hmm, i̇nsanların ağaçlardan inip ayakta durma sürecini hızlandırdığına işaret ediyormuş bu bulunan çene kemiği. Çeneden bunu nasıl anlamışlar? Iklim değişikliğinin bunu artık e, yolaştı falan anlıyorlar işte Faiz. Bir adamın Sonuçta... çenesine bakıp şey söylenir mi ya? Ben bir adamın anladım. çenesine bakıp her şeyini söylerim. Tabii canım ne yediğini. Sen çukur çene falan. Ben sana mesela şöyle bir baktığım zaman çene. Sen ağaçta mı yaşıyorsun normal aşağıda mı yaşıyorsun ayakta mı duruyorsun yoksa dört ayak üstünde mi? Aşağıda ama ağaçta söylerim. mı yaşıyorsun dedim belki hani onlar da şimdi. Baz... Ben mesela şu anda ağaç çenene... eğim modası var ya bazı kanallarda hatta bunun belgeselleri var. Ağaç ev nasıl yapılır falan filan. E tamam da ağaç evde Ağaçla. yaşıyor adam. Gene televizyonu var ağaç evde. E tamam televizyonu olmasın canım. Ağaç evde belki şey olarak e, ne derler ona hobi olarak zevk olarak yapıyorlar. Şimdi ben bu ağaçta da yaşadığım zamanlar var ama komple ağaçta yaşamıyoruz. Mesela bazı insanlar da deniz kıyısında yaşıyor mesela. da yazlığı var. 6 ay ama orada 6 ay burada. o emeklilikten sonra. E tamam nereden biliyoruz nasıl anlıyoruz? Bana bir açıklayın. Adamın SGK'sına bakmışlar. Emeklediği gelmeden ağaçta yaşamadı, şey olmuş. Bir de nerede, Bir de yazıyorsun zaten nerede yaşıyorsunuz diye. He. Yani o merne sistemi diyorsun. Tabii, tabii insan evrimindeki en önemli geçiş sürecine dair ilk ipuçlarını. Okta Bey veriyor? az önce programda evrim dediniz. Evrim dediniz. <gülüyor> evrim mi? Ne veriyor? Çene kemiği veriyor. Çene kemiği ve evrim mi dediniz? Ne yedi? Ne içti? Nasıl Çene bulunduğu yerde dişler falan vardır. Nasıl Dişlerin arasında da illa bir şeyler kalmıştır herhalde o Nasıl dönemden. sohbet etti? Nasıl hı. konuştu? Mesaj stresli bir hayat olduğu belli olmuş. Çok dişini sık, çenesinin sıkıyormuş yani geceleri rahat uyuyamıyormuş. Hı. Ağızlıkla yatıyormuş. Böyle bir de dişleri şeymiş böyle. Neden ortodontik bir bozukluk var? Hı hı. Hep böyle konuşurken ısıtıcı <gülüyor> Diye Hatta o yüzden yani insanoğlunun konuşması bir 300 yıl atmış. Maalesef. Ne dediği anlaşılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Tabii konuşmayı çözmüş, dili geliştirmiş ama anlaşılmadığı için. Ne dediği anlaşılmamış. Gerisi bulunmuyor mu ya? Sene. Ben çene kemiğinin kaldığına inanıyorsunuz da gerisi nerede diye sormuyor O bulunur, musun? o da bulunur. 200 bin yıl sonra falan o da bulunur. Niye bunlar dağılmış mı? Bir etrafından bir bakarak olsalarmış ya. çeneye? Tabii çenesini ya, çene. dağıtmışlar o adamın ondan bulunmuş. Belki de öyle bir şeyler vardır. Sen mi, iner misin zamansız ağaçtan yere? Dağıtırlar işte böyle. Aşağıda aportta bekliyorlar ve ne diyorlar ona? Taş devri toz duman. <gülüyor> ne, o, ne bekliyor olabilir tehlike olarak 2 milyon 800 bin yıl önce ya? Ağaçta yaşayan insanı ben yerde. Ben sana söyleyeyim ilan bile bekliyor olabilir yerde. İlan? Ayrıca ilandan korunmak için acil çıkmazsın herhalde. İlandan Süşmanın hiçbir yerde, her yerde korunamazsın, çukura da girer, ağaca da çıkar. çıkar Süt her içersin, yapan. Süt içen çocuğun ağzına girmiş Ve süt testislerine girer O, o yüzden lütfen dinleyicilerimizi uyaralım Süt testilerinizi lütfen dışarıda Açıkta bırakmayınız Ve Lütfen e, böyle dikerek içmeyiniz Hem süt hem su için uyarı yapalım Çünkü ne olur i̇çine, içine girer, içine girer Görmezsin yürür gider diye içine Aynı zamanda alalım. bir kıymık da batmış O da kalbe yürümüş olabilir Dikkat diyoruz <Gülüyor> Kahtalarla fazla uğraşıyorlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tudis'iniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 9.18 oldu saatimiz. Hattımızda Tümay Bey, var. Tümay Bey günaydın. Günaydın Ece Bey. Tümay Kütükoğlu, Vizyon Bu Sporları evet. Kulübü'nden. Ee, evet doğru. Tümay Bey derdiniz varmış anlatın bize lütfen. Öncelikle günaydın Tümay. Ee, günaydın Tümay, Tümay. yani bizde <gülüyor> sanki e yokmuşuz geldiniz. gibi şey oldu da hoş geldin Tümay. Hoş bulduk teşekkür ederim nasılsınız? Teşekkür Çok. ederiz buyurun efendim dinliyoruz sizi ee, Şöyle e, konu uzun olmakla beraber en kısa şekilde e, anlatmaya çalışacağım Bir destek ihtiyacımız var ee, Ankara'da faaliyet gösteren bir buz sporları kulübümüz var İsmi siz de söylediniz Vizyon buz sporları kulübü Bu kulüpte 5 yaşından 20 yaşına kadar e, yaklaşık 60'a yeten sporcumuz var e, Figür pateni yapılıyor e, Senkronize buz pateni yapılıyor şu andaki ağırlıklı konumuz senkronize buz pateni takımımız Türkiye şampiyonu oldu ve Kanada'da yapılacak dünya şampiyonasına gitmesi gerekiyor milli takım olarak ülkemizi temsil edecek ancak sorunumuz şudur e, federasyonumuzun maalesef bunu ayıracak bir kaynağı yok. E, eminim Federasyon Başkanımız Sayın Dilek Okuyucu çalışma yapıyor. bunu eminiz. Ancak bu konuda pek büyük bir umudumuz yok açıkçası. E, çocuklarımızı, bu gençleri dünya şampiyonasına gönderebilmek için, ülkemizin temsil edebilmek için kaynak ihtiyacımız var. Burada e, kurum olabilir, kişi olabilir, ülkeler. Gönüllülere ihtiyacımız var. Ee, Kanada'ya gidecek 26 kişilik takımın e, uçak biletini karşılamak üzere bir destek ihtiyacı. Türk Hava Tabii Yolları şundayız. sponsor falan olmadı mı? Valla Türk Hava Yolları'na e, küçük bir görüşme yapıldı. Ancak e, çok e, pozitif ve kesin bir yanıt alamadık açıkçası ama e, alır mıyız bilemiyorum. Alırsak bunu da aktarabiliriz. E, yani... Sanıyorum Türk Hava Yolları ilk etapta şöyle bir şey söyledi. Yüzde 10 veya 15 civarında belki bir indirim yapabiliriz dedi. Yani muhtemelen <gülüyor> bu da bizim işimizi çok fazla çözmeyecek dedi. Sizin ne zaman belli evet. oldu Kanada'da bu ıı, şey katılacağınız, organizasyona katılacağınız? Valla ıı, bir ay önce falan belli oldu. Bir, hmm. bir buçuk ay önce Oradan belli mı davet oldu. geldi? Nasıl oldu Tümay Bey? Ya şöyle Türkiye'de bir şampiyona düzenleniyor. Bu şampiyona da ıı, birinci olan takım. E, dünya şampiyonasına gidiyor. Biz de Türkiye'de yapılan e, yarışmada Türkiye şampiyonu olduk. Peki bu Kanada'daki e, şampiyona ne zaman olacak? <gülüyor> oh, i̇şte onun tarihini maalesef ben hatırlamıyorum. Hemen sormam lazım. Neden hatırlamıyorum? E, çünkü hocamız aslında bu yayına bağlanacaktı. Kendisi rahatsız olduğu için bağlanamadı. E, Nisan'ın ilk haftası olması lazım. 5 veya 6 Nisan'dı yani. yani bir taraftan da az bir süremiz var. Zaman da daralıyor. Çok, çok az. Çok az bir zamanımız var son arayışlarımız, son çırpınışlarımız ee, şöyle bir durum var bu sporda Türkiye'de milli olmak gerçekten çok zor evet. ee, bu çocuklar, bu gençler çoğu üniversite öğrencisi ee, ve bu işe gönül vermiş çocuklar biz de elimizden gelince desteklemeye çalışıyoruz ee, ancak dediğim gibi bu sporda milli olmak çok zor, bu çocuklar oraya de A milli olacaklar ve Üniversite hayatları boyunca ayda yaklaşık bin lira devlet bursu kazanacaklar. Böyle bir gerçek de var. Böyle bir fayda da var bu işin içerisinde. Kaç çocuktan Mesela, bahsediyoruz? Kaç genç arkadaşımızdan bahsediyoruz? 26 genç arkadaşlar. 26'sı birden gidecek mi Kanada'ya? 26'sı birden takım olarak gidecek. Çünkü bir takım yarışması bu. Senkronize yarışması. He, takım bizim olarak. kulübümüzde, tabii bizim kulübümüz şöyle bir kulüp. Türkiye'deki tek veli kulübüyüz. Velilerin bağışlarıyla dönen, kar hmm. amacı gütmeyen tek kulübüz. Hmm. Biz kurumlarla yarışıyoruz. Koceli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi onun dışında kar amacı gütmeyen kulüplerle yarışıyoruz. Son 4 senede 3 tane Türkiye etkinliğimiz, bir tane Türkiye şampiyonluğumuz var. Bunu figür pateni için söylüyorum. Figür senkronizeden farklı bir branş. Evet. Ee, tek başına kayan çocuklar, bay bayan veya çift vesaire. Ee, bunların bütün masraflarını biz kendimiz sponsorlarımız vasıtasıyla ve kendi cebimizden bağışla karşılıyoruz. Ama bu Kanada'daki organizasyon sen Ama Kanada için... senkronize, Ka doğru mu? Tabii Kanada'daki senkronize, evet. Evet, Kanada'daki senkronize. Burada farklı bir bölüm var. İşte 16 yaşından 23 yaşına, 25 yaşına kadar gençler yarışı. Hatta içinde akademisyenler var, üniversite araştırma görevlisi olan arkadaşlarımız var. Onlar kendi maaşlarının bir kısmıyla bir şeyler yapabileceklerini düşünüyorlar ama çok ciddi bir maliyet. E, bu konuda bizim kişi ve kurum desteği'nin ihtiyacımız var. Bize destek olacak gönüllere ihtiyacımız var. Yani peki Tümay Bey size nerede paylaşacak insanlara ihtiyacımız var? Nerede ulaşabilirler? Bugün yayınımızı dinleyenler destek olmak Ner, isteyenler? Nereden ulaşabilirler? Ben kendi cep telefonumu verebilirim, eşimin cep telefonumu verebilirim. E, i̇nternet sitesi var daha. İnternetten ulaşabilirler. Güzel olur. E, vizyon Buz org.tr Vizyonbuz.org.tr adresinden evet, evet, e, sponsorluk evet. için orada bir cep telefonu numarası var zaten herhalde var, e, var, evet, var, e, bir iletişim var. formu var oradan ulaşabilirler evet, doğru. Bahçeli Evler'de merkezinize ulaşabilirler tabii, tabii, doğrudur. bu doğrudur, genç oradan sporculara oradan ülkemizi temsil etmeleri için destek olmak isteyenler Vizyonbuz.org.tr adresine uğrasınlar diyoruz Tüma Bey çok teşekkürler iyi şanslar size ee, biz çok teşekkür ediyoruz ee, yani siz e, Bizim için de bir ses oldunuz. Hı hı. E, aklımıza geldiniz. Çok sağ olun. Ee, Rica ederiz. Umarız abi, önümüzdeki günlerde güzel haberler içimizi tekrar ararsınız. Haber edin bize olur mu Tümay Bey? Tabii haber ederiz size. Size daha güzel haberler de verebilirim. Çok tamam. sağ olun efendim. Görüşmek İyi, üzere. sabahlar, Modern sabahlar. Odan sabah Radyo Türkiye'sinde sabahlarda efendiler bir kez daha günaydın. 9.34 oldu saatimiz. Vakti az ama şanslı bir isim teraffuz etmek istiyoruz bu sabah yine. Gaga Manjero'dan 2 kişilik öğle menüsü kazanacak bir talihli seçmek istiyoruz. Bir taraftan da bazı konular hakkında şöyle bir nabız yoklamak istiyoruz. En son kimden neden saklandınız ve nereye saklandınız diye soruyoruz. Telefonumuz 210 30 30. Twitter adresimiz @modernsabahlar. En iyi saklanan ...en güzel, uzun saklanan... ...efendim, bulunsa bile... ...bir şekilde... Bir yaştan sonra hala saklanmış olan dinleyicilerimizle konuşmak istiyoruz. Dediğimiz gibi şanslı isme de Gaga Manjero'dan iki kişilik öğle yemeği vereceğiz. Ben. Kimden saklandı? Atlas'tan. <gülüyor> <gülüyor> oyun için? E, oyun için canım. Aa, o sayılır mı? E, sayılır tabii niye sayılmasın? Allah Allah saklanmıyor yüz Saklanıyoruz. Kanepenin arkası falan filan oluyor ama. Doğru tabii doğru. Yani sonuçta saklanma mı? Evet. Kötü bir saklanma olabilir yani sonuçta saklandım mı? Saklandın. Yani ben kendimi de tatmin etmiş oluyorum saklanma güdümü. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. görüşürüz İrfan abi. Merhaba. Merhaba İrfan, İrfan abi hoş geldiniz. Çok... Hoş bulduk günaydın. yine bir enerji dolusunuz maşallah. Allah enerjinizi <gülüyor> eksik etmesin. Amin. Teşekkür ederim sağ ol. Nereye saklandınız İrfan Bey? <gülüyor> ben arabaların arasına saklandım Sebep? soğuktan. Ha, soğuktan Ne? Evet. Soğuktan arabaların e... arasına mı saklandınız? Evet. Yeni mi çıktınız? Ha. Böyle şubat mart boyunca saklı mıydınız? Yani dayanamadım. Esiyordu, ben de arasına girdim. Çok sizi yani şey yapmam. Şey Çömeldiniz mi peki, rüzgarsızı görmesini? Aynen çömeldim. Çömer. Alttan ya, sanlı soldan girmesin diye açık alandı. Hı hı. Otobüs gelene kadar beklerim. Aslında Van Dime gibi böyle iki arabaya böyle tutulsaydınız alttan da esen rüzgardan etkilenmezdiniz. Çünkü arabaların altı yeni teknolojide evet. biliyorsunuz boş. Boş evet. Alttan eser. Arasında Fena eser. Doktor Bey. Evet, evet. Hayat. Ben de oraya getirecektim lafı. Valla ısınmak için arabanın arasına saklanmak güzel. Çünkü daha önceden bizim bir tanıdığımız arkadaşımız vardı. Ampulle ısınıyordu. Ee, evet. Radyomuzun soğukluğu zamanında. Soğuk dönemlerinde. O buz çağını yaşadığımız dönemlerde. Evet. Buzul çağında doğru. Buzul çağında bir ampulle şey yapıyordu. Ee, ve bu da bize bir şey oldu umut ışığı oldu sağ olun hakikaten soğuk evet. havalarda arabaların arası diyorsunuz esmez diyorsunuz yani diyorsunuz evet. çok teşekkürler, teşekkürler. efendim görüşmek üzere sağ olun, olun hoşçakalın Soğuktan saklanan İrfan abiyle başladık sevgili dinleyiciler. Siz nerelere saklandınız? Kimden saklandınız? Telefonumuz 210-30-30 diyelim. Tekrar var mı Twitter'dan cevaplar başladık Maalesef bir tıkan. Ha gelmiş tamam. Ne demiş? E, elimde özel bir market poşetiyle eve giderken karşıdan gelen eski sevgilimden saklandım demiş Kıvanç Bey. Burada marketin tabii şeyi var. İsmini, önemi var. Öyle mi? Saklanmasının şeyi var evet. <gülüyor> eski sevgiler. Ha poşetleri göstermeyecek şekilde değil mi? <gülüyor> poşetleri gö görmesin diye. Günaydın efendim. Günaydın. Kime görüşüyoruz beyefendi? Ee, ben Emre Yıldız. Emre Bey hoş geldiniz yayınımıza. Ee, hoş bulduk. Azra Bey Tümay Bey'i duyunca ben aramak istedim. Hı hı. Evet. Ee, benim e, kuzenimin de benzer bir sıkıntısı olmuştu. Kendileri senkronize buz patiğinde, kendileri buzun aslanları takımında. Ee, Novist takımı zannedersem 12 yaş ve 6 oluyor. Türkiye şampiyonu oldular. Ee, biz onlar için burs ve e, destek aramıştık ve bulunmuştu. Yalnız olay ne yazık ki Türkiye'de bununla bitmiyor. Çünkü federasyon para bulamadığı için çocukları macerisine gönderemeyeceğini söyleyince e, bizim topladığımız parayı bu sefer bakanlık reddetti maalesef. Hmm. Yani parayı... ...illa federasyon bulması gerekiyor gibi bir durum da var. Yani şimdi e, yaş grubu artınca ne oluyor tam olarak bilmiyorum. Sadece hani yaşadığımız sıkıntı iyi. çünkü hani e, ben kendi kusurundan biliyorum. Kendisi bu işte gerçekten yetenekli. Bu konuda hani kariyer yapmak isteyen bir insan ama Türkiye'de milli takıma giremediği için otomatikman hani normal bizim girdiğimiz üniversite sınavları gibi sistemlere yönelmek zorunda kalıyor bu çocuklar. Peki o zaman bir bu tecrübelerinizi vizyonbuz.org.tr adresindeki arkadaşlara aktarırsanız hakikaten de bu çabalar da boşa çıkmasın Emre Bey. Çok teşekkür ederim size. Ben bir aslında önce vizyonbuz'un telefonlarıymışları ve iki çıkmış. Hı -hı. Yalnız sayfa açılmadığı için zaten size ulaşayım. Belki tamam. bu aracılıklar diye. Herhalde gün içinde ulaşma şansınız olur. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. İyi şanslar diliyoruz ben size. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Rumuz para. Ercan Bey göndermiş bunu. Rumuz para. Saklanılan yer para kutusu. Bulunsam bile çoğalıyorum demiş. Şey Güzel. Gelmiş. Buyurun efendim. Metafor mu yapmış çalışmaya... bir saniye? Çok özür dilerim. Metafor mu bu şimdi? Okulda, okuduğum okulda çalışmaya başlayınca... Çisir hanım galiba başlayınca okurken beni bırakan hocamdan bir koca dönem boyunca saklandım demiş. Ne olacak canım çalışmaya başlamışsın artık yani. Artık meslektaş o, olmuşsun köprünün ya. köprünün altından sular akmış gitmiş. Sen beni bıraktın ama ben. Ben. Hırs yaptım, şey yaptım. dedim. Ağzım çekmeye başladı o yüzden. Hocam dedim ben dedim. Siz Utku bana Bey demiş dedim. ki. Hocalardan saklanılıyor en çok galiba ya. Utku Bey de, dersine girmeyeceğim hocadan saklandım ama maalesef yakalandım ve derse girmedim. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın, günaydın. Allah'ım. Sahte coşkusuyla. <gülüyor> <gülüyor> Valla güzel bir coşku geldi bize. Kim var hattımızda? Evet çok coşkuluyum çünkü çok özledim sizleri. Vallahi Biz de, size de, de sizi özledik. Sağoluz var olunuz. İsminiz nedir? İsmim Bora Baysal. Bora Baysal'ı nasıl Bey, unutuyorsunuz canım? Yani bu enerji sahibi çok fazla insana rastlanmıyor günümüzde. Doğru diyorsun. Abi. Evet, evet, evet. Çok, çok teşekkür ediyorum. Bir haftadır ben yoktum. Bir türlü bir türlü arayamadım. Onun için böyle... İçim pır pır bu sabahı bekledim. Ne kadar güzel. Kimden <gülüyor> saklandınız Bora Bey en son? En son ben... En son kimden saklandım? En son. Onu en son, telefonu açmadan önce düşündünüz mü iş Bora Bey? <gülüyor> Düşünmedim çünkü soruyu bilmiyordum. Bir de heyecanla, heyecanla, heyecanla beklediği için. Adam bir haftadır şeyle hasretle bizi bekliyor. Hasret sona eriyor ama o hasretin sona ermesi başka bir coşkuya neden oluyor. Kimden saklanıyorsunuz ben ki? Ben kimseden saklanmadım. Hiç kimse alnım açık sırtım pek mi diyorsunuz? Bu da bir cevap. Evet soğuktan da saklanmadım. Bu da bir Eşinizden bir cevap. falan saklandınız mı Bora Bey? E şimdi Aa dur buldum buldum. Evde çocuklardan saklandım. Oyun için saklanma. Nereye saklandınız? Evet. Küvetin içine. Bora Bey ben yani sizi biliyorum fiziksel olarak da siz küvetin içine sığacak bir adam da değilsiniz yani şimdi yalan Biz söylüyorum ya eviniz böyle çok. Ben. İki ona yediş santim. Küvetinizle 70. hava mı atıyorsunuz <gülüyor> bizi? <gülüyor> Bizi küvetinizle hava ban, mı yaptınız? çok büyük. Karşımdaki adamı küvetimle ezerim. <gülüyor> Belki kapattınız mı küvetin şeyini? O kapısını? Bilokiz. Yan... E, şeyini kapatmadım o. Mm, Fış Ha perdeli mi? Şimdi... Ha, hala o kadar de küvet... Ne ya? O, Ney, duşakabin duşa duşakabin mi? Kayan işte, kayan duşakabin duşa duşa ha ama kapatmadım ki kapatmadım. özellikle içinde kimse yokmuş zannedilsin diye. Ha, attınız içine bir havlu Ş attım ki hani, orada bir havlu düşmüş kimse yok. Çok şeytani bir plan Vallahi gerçekten edin. de Bora Bey. E, bulundunuz mu bulunamadınız mı? Ben o Bulunamadım. Kısmı... Bulunamadım. <gülüyor> bir haftadır zaten o yüzden yok. Orada bir haftadır sarkılmış. küvette tüm çabalarına rağmen bu hafta tekrar aramıza dönüyor Bora Bey. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Biz teşekkür terbiye. ederiz. Arkadaşı korkutmak için ağacın arkasına saklandım. Berk Bey söylemiş bunu Twitter'dan. Korkuttum dayak yiyordum neredeyse demiş. E yersin, koca koca adamı yani korkuttuğun adama bakacaksın bir. Kimi korkuttun? Evet o şakanın sıcaklığıyla insan bazen böyle hayatın gerçeklerinden korkup şu şakayı ne olursa olsun yapmalıyım diyor ama. karşıdakinin bir ebat dediğimiz kısmına bakalım. Ebat konusunda sıkıntı varsa bence bir kez daha düşünün derim. Yani karşınızdaki sizi... Yiyecek durumdaysa, yiyecek dediğim, yani bu bir şey anlamında diyelim, metafor anlamında diyelim. E, lütfen bir kez daha düşünün diyor. Mesela Coşkun Bey söylemiş, mağazada müşterinin fazla ilgisi yüzünden mobilyaların arkasına saklandı demiş. Kime? Mobilyalara ilgisi Mobilya yüzünden? Mobilya mağazası mı var? Mı? Artık bilemiyorum, bir müşteri çok fazla soru sorduğu için büyük ihtimalle o mobilyanın arkasına <Gülüyor> gizlenmiş. İşte <yüzünden>. gerçek esnaf. <Gülüyor> Tez danışmanımı AVM'de görünce restorana saklanmıştım. Ee, Niye canım Belki tez danışman ne diyecek? Ne geziyorsun burada tezini yazacağını AVM'lerde geziyorsun diye. E, tez danışmanı ile ne konuşacağım? Tez, madde, danışmanı, tez. tez danışmanı. İsmi lazım olmayan bir başkentin göbeğinde, ismi lazım olmayan bir teşkilatın attığı gazdan saklanmaya kalktım. Evvelki yazdım şu Doğu de Demir. Ondan sonra bu ne? Bu ne mi? Oktay Bey bir televizyon. Bu ne denmez sen? yani? Hmm. Proje müdürü görüp de projelerin durumunu sormasın diye çay ocağına girivermişsin şantiyede demiş Cengiz Bey. Hakikaten demek ki o saklanma refleksi hiç kaybolmuyor. Ne yaparsan yap bir yere girdiğinde burada nereye saklanırım diye bir etrafa bakmak lazım. Demek ki inşaatçılar... Çay ocağına falan gözünü kestiriyor Daha Aslında inşaatta be, Çay şey ocağı sıcak mu? olduğu için sürekli çay kaynıyor Soğumuş şeydir yani Hava soğuktur bir şeydir bir gideyim Ama diye. proje müdürü oradan camdaki buğdan anlar Birisi girdi mi girmedi mi diye Öyle bir filmde vardı çünkü <gülüyor> <gülüyor> ee, Titanic diyorsun sen Titanic de vardı öyle kadının eli yapışmıştı orada İz iz olmuştu bütün arabanın En temi. heyecanlı saklanma şey galiba Tonsilla e, ismiyle yazmış bize dinleyicimiz. En son apart parasını vermediğim için apart sahibinden saklandım. Sütun arkasına. Sütun yani. arkasında apart sahibinden saklanmayla reklamlara geçiyoruz sevgili dinleyiciler. En son kimden saklandınız? Nerede saklandınız diye soruyoruz. Gagaman Jeredoğan yemek veriyoruz iki kişilik. Şahsı dinleyicilerimize. Telefonumuz 210.30. Twitter'da adresimiz de @modernsabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern, Sabahlar. ...Modern Sabahları... ...Radyo Tülesi'niz Modern Sabahları'nın son dakikaları... ...sevgili dinleyiciler hala talihliyi bulamadık... ...en son kimden neden saklandınız... ...telefonumuz 210-30-30... ...Twitter'dan... ...Modern Sabahları kullanarak bize ulaşabiliyorsanız... Şanslıysanız, Gaga ...Gagamangero'dan iki kişilik öğle menüsü kazanıyorsunuz... ...öyle böyle bir menü değil... ...öğle menüs... <gülüyor> <gülüyor> ...vallahi gecim... Zıb zıb ...zıbım zıbım zıbım zıbım zıbım... ...güresim geldi... Günaydın Beşleri. efendim... Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ee, Esra ben. Esra Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hiçbirinden saklanacak bir yapıya benzemiyorsunuz Esra Hanım. Kim sizi <gülüyor> ürküktü, ee, korküktü? He e, heyecandan sanırım şimdi de. E, ya benim hikayem aslında çok yeni değil ama... E, Olsun. aklıma geldi. Tamam iyi yaptınız e, buyurun. Ya bu ilk marketlerin açıldığı zamanlar işte ilk beğendik filan açılmıştı. Özel bir var. market. Özel bir market. Açılmış. Evet evet öyle. Ee, o sırada işte bizim mahalle bakkalımız var. Yani 20-30 kaç yıldır artık hani, e, sonuçta alışveriş yapıyoruz. Ama beğendik de daha ucuz falan işte. Özel bir Özel bir marka. <gülüyor> Sonra poşetlerle önünden geçmek zorundayım. Hani oradan geçmek zorundayım bakkalın. Oradan geçerken gerçekten saklanıyordum. İşte karşı kaldırıma geçiyordum. Poşetleri <gülüyor> görünmeyecek bir şekilde şey yapmaya çalışıyorum. Önüme bakıyorum falan ee, öyle. <gülüyor> bakkaldan saklanma öyle diyoruz saklanma. o zaman buna biz. Bakkal, evet aynen öyle. Sonra hiç alışveriş yaptınız mı? Yapmışsınızdır tabii muhakkak. Tabi tabi oradan da yapıyorduk. Bir de sanki hani suç duymuş gibi falan biraz onu kapatmak için Ne yapıyorduk. oldu o sonra? O bakkal battı değil mi? Ee, ya maalesef battı. Ee, ben başka sorun yok. Zaman. Teşekkür ederim. Ne açıklıyorsunuz Esra Hanım? Siz gidip affedersiniz özel marketten alışverişinizi. Ekmek gazete bakkaldan her şey marketten. marketten. E, ekmekle, evet, sütle o döner mi o bakkal? Aynen öyle. Hiç maalesef. vicdanını sızladı mı Esra Hanım? Çok da evet ya severdi kaldı. Çok, çok da Fifi Aslında diyeceksiniz diye. diye çok korktuk yani. <gülüyor> <gülüyor> Peki efendim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Gel derim. iyi günler. Hoşçakalın. İyi günler. Hoşçakalın. Ertuğrul Bey demiş ki iş yerinde koridorda telefonla konuşurken patronu görüp tuvalete saklandım. Patron da tuvalete geliyormuş zaten demiş. O, o da şey hemen o reklamda olduğu gibi. Ne o? Ve patronu şeyde, tuvalette eleştirdiğin için öyle güzel bir reklam vardı hatırlamıyor musunuz ya yıllarca? Yaşlı kurt. Ma Yaşlı kurt. Macit beni otomobillendirden hemen sonraki reklamdı değil mi? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Yasemin ben. Yasemin, Yasemin Hanım. Yasemin Hanım siz daha çok saklanmış değil de sizden saklanılan bir şeyiniz var, havanız var. Valla. <gülüyor> var öyle bir havam. Doğru. Ama genelde saklanan <gülüyor> benim diyorsunuz. Yok yok ya şey için diyeyim yaşında olduğu için evet. muhafazayan akşamları binlerce kez saklanıyoruz. Diyeceğiz o... ee, Yok oğlum. Oğlum, ha, e oğlunuz pardon olda, ben yanlış bildim. Şey, Ege nerede yeğene gittin ya yeğenim. <gülüyor> <gülüyor> yeğenim. Sadece kapımızı kapatıp sakalım binlerce, binlerce kez o binlerce kez ama bunu anlatmayacağım. Bir üniversiteye böyle bir. Ee, bize çok eğlenceli gelen şimdi böyle anlatınca belki çok geldikçe böyle hesaplama, olur mu? Siz bir dursanız böyle bir nefes alsanız ben Abi, böyle şuanda da kaçış halindesin. Yemin yani. ediyorum kova Aa, hastası yok, gibi oldum. Bunu, bunu anlatmak için arabayı otoparka bıraktım, bir şey geldi. İyi yaptınız. dışarıdan dolanıyorum diyor onun. çekmiyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> çok önemli bir şey anlatacak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Valla merak ettik yani <gülüyor> <gülüyor> dinliyoruz. Şimdi şöyle biz bir akşam böyle e, işte üniversitedeki böyle bir grup arkadaş evet. çok eğleniyoruz böyle birer hacettepe kampsindeyiz, tamam. çok eğleniyoruz ama tam bu sırada arkadaşlardan bir tanesi, hepimiz hacettepe civarında riyalarda kalıyoruz, bir tanesi şeydi, bir diğerleri bir yurtta kalıyor. Hmm. İşte kızın gibi benim gitmem lazım, bir böyle deli gibi gülerken bir anlık kimin altından ya bir şey bilmiyorum. Ha babam sınıfının böyle hüzün müziği vardır ya. Evet. Bir yere gidip onu yapmaya başladık. Sonra neyse arkadaşı gönderdik bir sürü sonra. Sonra aklımıza bu süper fikir geldi. Koşa koşa kızın önüne çıkabileceğimiz görünmeden önüne çıkabileceğimiz bir yere gidip saklandık. Korkutmak için. Bu zaman neşe müziği yaptık. Sonra tabii çok girdi falan. Yoluna devam etmeye başladı. Siz Biz bir de... daha yapalım bunu. Aynen öyle. Bir de yurda gidelim orada yapalım. Bak bu espri çok tuttu. Yemin Kaç ediyorum defa? yıkılacağız. Ee? Kaç defa? Necati Bey'e kadar gittiniz anladığım kadarıyla. Necati Bey'e kadar gittik. Metronun içinden fırladık. Ondan sonra tamam buradan sonra gelmeyeceğiz artık diyeyim düşenmedik, bindik taksiyiz. <gülüyor> <gülüyor> Yurdu önlere <dönüne> gittiniz. <gülüyor> her seslerinde, her seslerinde fırlayıp na na na na na yapışım. <gülüyor> Kızcağız yerinden bir sütladı. Akşam böyle 9-9 uçuyum falan. <gülüyor> o kadar çok yaptık ki bunu, şimdi anlatamıyorum bile yani. <gülüyor> Sonra dedik ki, işte onun yurda yakın bir yere inince, hadi bari bir kafede oturalım buraya kadar geldik, bir şey içelim. <gülüyor> Son çayımızı içtik, kızı dedik ki, bak yatağa falan birden oturma dedik. <gülüyor> Kar o kadar kozmuş ki, artık bir şey diyor, odaya girerken diyor, ışığı açana kadar tedirgin oldum bir yerden çıkacaksın. <gülüyor> Ama hani kaka diyebiliyor muyuz yayında? Kaka diyebiliyor yani. muyuz? Yani az önce dendi. İyi <gülüyor> Yani bir şeyin kakası çıkarmak vardır ya. Öyle yani. Öyle denmez zaman, ama. <gülüyor> hani şaka kaka oldu deseniz anlayacaktık da. İşte öyle. öyle üç üç, üç, üç artı veri söyleyemiyoruz diyebiliyoruz. Hala görüşüyor musunuz? <gülüyor> Şakanın cinini çıkardık diyorsunuz yani. Hala evet, görüşüyor musunuz öyle. Yasemin Hanım? Efendim? Aynı ekip hala görüşüyor musunuz? E, aslında sadece bir tanesiyle görüşebiliyorum Diğerleri saklandı <gülüyor> <gülüyor> galiba diğer, diğer zaten o hanımefendi Hala Necati Bey yurdunda yaşıyormuş <gülüyor> Hiç evet, çıkmamış mezun şey Soyadınız neydi Yasemin Hanım? Akgürek Çok Peki, teşekkürler, teşekkürler Yasemin ]uz. Hanım Görüşmek üzere. Ben güzelim. teşekkür ederim. sağ olun Hoşçakalın Şimdi Hoş büyük <gülüyor> jüri toplanacak sevgiyi dinleyiciler çok O sırada bir şarkı dinleyeceğiz Biraz Twitter'dan mesaj yapıyorum Şarkı şarkı nereye kadar şarkı Nolgun benim, i̇çimiz demiş ki korkutma amaçlı eşimden Yalnız kalabilmek için kızımdan saklandım İkisinde de başarısız oldum demiş Evet. Ozan Bey en son bu sabah Psikopat Kedi farfara bir anda kulaklarını Geriye yatırıp saldırım moduna Geçince evin içinde saklandım Saklanılır yalnız psikopat kediden de Ondan sonra Bakayım metni ezber Metin ezberi yapmadığım için yönetmenimden Saklandım demiş Zeynep Hanım Oyuncu galiba oyuncu. Kendisi oyuncu galiba Kesin yönetmen dediğine göre Ondan sonra Kadıköy-Beşiktaş vapuruyla karşıya geçip inmemek, inmekten vazgeçip aynı vapurla dönmek için vapurda görevlilerden saklanmıştım demiş Dilek Hanım. Hı hı. Ondan sonra bakayım öğle tatilinde yakındaki e, alışveriş merkezine gitmiştim. Oraya yemek yemeye gelen öğrencilerden saklandım demiş Güler Hanım demek ki öğre, öğretmen de saklanıyor öğrencilerle. evet. Çünkü biliyorsun öğrenciler öğretmenlerin lokmasını sayar. Şimdi gidip de orada lokmasını saydıracak değil herhalde. Perşembe bu, Moda Çarşısı'nda bir dükkanın yerini danıştığım beyefendiden saklandım. Güzel tarifine rağmen kaybolduğundan utandım. <gülüyor> <gülüyor> Senin hanım. <gülüyor> Ay evet o çok kötü bir şey ya. Tarif soruyorsun, anlatıyor sonra bulamamış bir şekilde tekrar orada o adamla işte, adıma şey demesinden korkuyordu. Tamam. Şimdi şey diye de hanfen diye de şey demesinler de salak salak ya Vallahi o kadar güzel tarif ettim hala bulamadı diye insan bir mahcubiyet yaşıyor. Fakalet gibi bir de adama. Fatih Bey bir keresinde başka berbere gittiğim için saç sakal tekrar uzayana kadar her gün yolumu değiştirdim demiş. Bak bu da bakkal market gibi ya berberi değiştirmek de. Berber yalnız o şey değil ya Onlar zaten ayda bir berbere mi? için Onlar çok güzel hesabını yapıyorlar Geçen ay gelmedin Var değil mi onların çetelesi e Var tabii canım O perdeli tarafta tutuyoruz. Şey dersin hormonal, Hiç hormon basmadık Hepsi kaldı vallahi. Ben berber sadakati konusunda o kadar rahatım ki Sadakatsiz diye Senin tabii güzel bir hiç... filmi vardı zaten Belki bir daha uğramam diye oturuyorum zaten hem baştan muhabbet etmiyor. Aha, aha, aha, ne oldu, ne oldu? Hemen açıklayalım. Hemen açıklayalım. Fış, fış, fış, fış, fış, fış, fış, fış, fış, fış, Ak Yürek Yasemin Ak Yürek bugünkü öğle yemeği talihçisi oldu en kısaca O zaman Gagamancero'ya bekliyoruz iki kişi olarak Biz de bir sürpriz daha yapalım Bir de güzel bir şey olduğu için Onu hızlandırılmış mutlu kısmıyla yapacak Onu artık dükkana geldiğinde Dükkana geldiğinde koru halinde kendisine yapacağız Yarın sabah yeniden buluşacağız sevgili dinleyiciler Güzel olacak bugün hava Keyfini çıkarın Hatta kueyfinize kueyf katın diyoruz Yarın buluşma dileğiyle hoşçakalın Yer mükemmel bir gün olacak